Açık Dergi 95 frekansında Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Çevirmenin notu buradaydı. Barbaro Lindgren'in Vahşi Bebek eseri etrafında bir bölüm bu akşam. Bizlere ulaştı 27. bölümüydü bu çevirmenin notunun. Evet ilk bir saati sonlandırmadan önce geriye kalan zamanımızda Rasim Öztekin'i anacağız. Hayata veda etti tiyatro ustası Rasim Öztekin sinema ve dizi e, alanında da son dönem özellikle çalışmalarıyla dikkat çekmiş kitlede resmini duyurmuş bir e, etkin e, bir isim olmanın yanı sıra orta oyuncular topluluğunun e, mensubu olarak e, ürettiği çalışmalar aslında hafızalara kazandı özellikle tiyatro severler için Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredilmiş e, evet Kavuğu 2016 yılında teslim almış, 2020 yılında Eylül ayında da e, rahatsızlığını e, da sebep göstererek kabuğunu şirket Çoruk'a devretmişti. O zamanlarda e, size bunu duyurmuştuk. Evet artık aramızda değil, Rasim Öztekin, e, 1959 doğumluydu, e, 62 yaşında hayata e, veda ederken, e, epey erken denebilecek bir e, yaşta hayata veda ettiğini söyleyebiliriz galiba. Evet onu Açık Dergi'de kendi sesiyle anmak istiyoruz. 2013 yılında Açık Radyo'nun radyo şenlikleri, Necil destek Projesi kapsamındaki radyo şenlikleri sırasında Rasim Bey Ömer mantra ve Erastan Sağlam'ın konuğu olmuştu. 2013 yılında gerçekleşmiş bu buluşmadan biz kayıt çıkardık sizlere. Şimdi Rasim Öztekin adına. On paylaşıyoruz. 95 frekansında açık altyapısınız. Açık dergi. Cem bugün bana soruyorlar. ya e, Rasim Bey işte e, şu anda hangi oyuncuyu beğeniyorsunuz? Hangi genç oyuncuyu e, çok iyi görüyorsunuz? İyi oyuncu olarak görüyorsunuz? Ben onlara şunu diyorum. Şu anda hiçbir şey söyleyemem. Eğer 10 yıl sonra, 15 yıl sonra onun arkadaşlar varsa o zaman konuşuruz. Yani sürekli olmak çok önemli.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 Tabii ki katılmamak. ve yönetici de oldun artık. E, evet, yani katılmamak. Yani yönetmen diyeyim. Katılmamak mümkün değil, Rasim Bey'in sözlerine. Ve kuşkusuz deneyim olarak benden çok daha yukarıda, benden çok daha önce mesleğe başladığı için... ...benim için son derece öğretici bir program oluyor bunun için de çok teşekkür Tabii. ederim. Belki minicik bir şey eklemekte fayda olabilir bu söylediklerinizin üstüne.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 Falan o babalar zaten onların bir karışımı ve hepsi 3 aşağı 5 yukarı aynı özellikliydiler. Evet. Açık, A açık Dergi. dergi. 95 frekansında açık radyoda, açık dergi programında 5 Nisan 2013 tarihinden bir arşiv kaydı sunduk sizleri. Rasim Öştekin Ömer Madra ve Erastan Sağlam'la birlikte yayındaydı burada. Evet Rasim Bey, Rasim Öztekin hayata veda etti. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun diyeceğiz ve Toprağı Bol Olsun Unutulmayacak isimlerinden birisiydi e, tiyatromuzun. Evet, onu sesiyle, kendi sesiyle aldık. Bu kaydı açıkçası kontere üzerinde de çok yakın zamanda arşivlenmiş olarak bulabileceğinizi e, söylemek isterim.